<Gülüyor> Evlilik. eski Türk ölüdü, binlerce ölüdü, Türk ailesi temeli ayrıdır ayrı ayrı bir Allah evrenin çoğal. Hazreti Peygamber Efendimiz benim karşıma çok, çok olan bir Çok. Olurdu. Onun için eski Türk öğretmeninde, gerek eski Türk öğretmeninde, gerekse İslamiyet'ten sonraki dünyada aile en büyük yeri almıştır. Aile tütü ocak bir yerde ocak gidiyorsa orada aşık aşık Aşık hayat vardır. Hayatiyet vardır. Onun için bizim milletimiz hayat, hayatiyet doğur. Hayat orada oh, duman çıkıyor. Türk ailesinin evini, haremini, dışarıda hayatta kapı ayırır. Kapı eşiği ayırır. Kapı eşiği her iki dünyaya birbirinden ayırır. Bu için bizler de kapının eşiğe basılırız. Vokadestir. Vokadest yerleri basılmaz. Kapı eşiği vokadestir. Basılmaz. Aile en verdiğimiz şeydir. Şimdi ben size söyleyeyim. Kızım, sen şimdiye kadar Semih Bey'den hediye atmış şey alın. Yani kazak verdi. Neyse, aldın mı? Aldın. Allah diyor. Sen Aldığım hediyeyi, hediyeyi bundan sonra yapılacak sana verecek şeyden... Şimdi Allah'a kurtarak var. Ayrılık. azıma almak istemiyorum ama erkeğin kadına vereceği bir başlığı. Sizsiniz. Böyle bir şey oku bulduğun takdirde adam olsun. Ne vereceksin? bu istama benim beni götürür. Vereceksiniz. O 20 altı. atsın. Ha 10 metre geçer açık. 10 metre 10 tane altın, kızım, o bir metre at. Ya da şimdi 20 tane. Yüzde o zaman. Yüzde o zaman. o zaman. Bir de benim. Serkesin. Bu Semih Bey'in verdiği eş oradan kabul ediyoruz Allah için. Kabul ediyoruz. Hiçbir tesir altında kaldı kabul ediyorum. Tekrar da hiçbir kezde Allah'ın peşhut bisnesi burada. Eşaretlerini şöyle bir şahitlerini, şahitlerini, şahitlerini Rabbimin huzurunda eşaretlerinin nezdinde kabul ediyorum. Fakir de sizin birbirinizde var. Dediğiniz olması var bile, size Allah üründe birleştirin. Dili bir Şeyh Hanım'dan e, Sezen Hanım'la birşey alıyordum. Al. Ne alıyordum? Beğenem dedi. Ve herhangi bir karar şeyinde ona verdiğiniz süsünü biliyor musunuz? Kuruyor. Hiçbir kesil olmadan ve hatta doğrulama olmadan Sezen Hanım'la örgü kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Allah'ın indiğinde bizlerin umudundaki şahit olduğunu musunuz? Kabul ediyorum. Tekrar kabul ediyorsunuz? Kabul ediyorum partik kadine de size dedeniz olmak diye böyle oldu bile orada son geldi. Bir de tebliğe şey bir de de şey var görüyorsunuz. Bir de, de çocuk Bir tane onun